sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Nehmeduhu ve Nesta'inuhu ve Nestağfiruhu Ve Nauzu Billahi Min Şururi Enfesina ve Min Seyyati Amalina Men Yehdihillah Fela Mutlilele Ve Men Yudlil Fela Hadiyelah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 Faklâm, onu la ilahe illallah, ila آخر الآية. Sadak Allahü Alazim. Ve Allahü Taa la, fi آية آخر استوذ بالله. ve رسوله. Okumuş olduğum Muhammed suresi 19. ayette bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bilki ki la ilahe der. Kur'an. ikinci okuduğum ayette Nisa suresi 136. ayetti. Mahal olarak Ey iman edenler iman edin. Allah'a Resulüne iman edilmesi gereken özelliklere. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. İmanın hakkını verin. İman ettik iddiasında samimi olun. Buyurulur. Maalesef okullarımızda, camilerimizde, istisnalar dışında tevhitten şirkten buna benzeyen İslami özden pek bahsedilmez. Bahsedilmiş olsa bile ya Mekke dönemindeki müşriklerden bahsedilir veya yasak savma babından ve fincancı katırları ürkütmemek için hak adına batıl yer yer sunularak, hakla batıl karıştırılarak veya hak gizlenilerek nasıl anlatılacaksa öyle gündeme gelir. Yani abdesti bozan şeylerin üzerinde durulduğu kadar insanlar tevhidi bozan konulara önem vermez veya o konular yetkililerce öne çıkartılmaz. Halbuki insanların kurtuluşunun yolu Kur'an konularına, Kur'an'ın temel kavramlarına e, e, onları asli manasıyla tahsih ederek o manaların içi boşaltıldıysa Kur'an'ı değerlendirmelerle doldurarak sahip çıkmaktan geçer. Özellikle de La İlahe illallah kavramının yani tevhid ve şirk gibi temel kavramların düzeltilmesi gerçekleşmeden dünyamızın ve ahiretimizin de kurtulması mümkün değildir. Bütün şikayet edilen olumsuzluklar aslında bu tevhidi kavramların düzeltilmesine ve sağlam şekilde yaşanmasına bağlıdır. Filistin topraklarında Siyonist Yahudiler başta olmak üzere, İslam topraklarını işgal eden zalim kafirler temelde silahtan veya diğer ülkelerden korkmuyor. Zaten Müslüman'ın elindeki silahın pek korkutmaya yetecek önemi de yok. Ama onlar eliyle veya diliyle kalemiyle kendilerini taşlayan Filistin'deki çocuk yaşlardaki sapan taşı veya yumruk büyüklüğündeki taşlardan başka silahı olmayan ama sağlam akidesi olan insanlardan korkuyorlar. Tevhid eri Allah'ın askerini ölümden korkmayan kişileri korkutacak bir silah icat edilmiş değil. Tevhid bilincine sahip insan imanı oranında kafirlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Ama tevhid bilincine sahip insanların da sayısı maalesef kafirleri korkutacak oranda değil. Islah çalışmaları, ülkeyi kalkındırma planları, en azından 200 senedir uygulanan batılı tarzdaki yaklaşımlar aslında iflas etmiştir. Şirk düzeninin ıslah edilmesi mümkün de değildir, doğru da olmaz. Çözüm, cahiliye düzenini tümüyle yok edip, yerine saadet asrının anlayışını yerleştirmektir. Aynen peygamberimizin yaptığı gibi. Tabi bu darbelerle ve baskınlarla zorlamalarla silahla zor kullanarak olacak hususlar değildir. İslam'da değişim ve dönüşüm halkın tevhidi bilince gönül vermesi ve İslam devletini isteyecek insanların önce kendi gönüllerinde İslam'ı yaşamasıyla kendilerini değiştirmesiyle Allah'ın değişikliği lütfetmesi şeklinde olacaktır. İnsanları sahih akideye, tevhidi bilince Kur'an'ı eğitime inkılabi, İslami çözüme yönlendirmedikçe uğraş ve gayretler sadece ahlaki tavsiyeler delik kabı suyla doldurmaya benzeyecektir. Siz ne kadar sadece ahlak, fazilet ve benzeri özellikleri teşvik ederek delik kabı doldurursanız doldurun o kısa zaman içinde boşalacaktır tevhid İslam'ın birinci ve en büyük esasıdır Kur'an'ın en fazla önem verdiği temel konu tevhiddir Kur'an'ın en az üçte biri bundan bahseder Mekke'de inen ayetlerin hemen hepsi tevhide vurgu yapan ayetlerdir Medine'de inen ayetler de çoğunlukla tevhide atıfta bulunur onu kökleştirmeye çalışır. Ahkam ayetlerinin Medine'de inen ahkam ayetlerinin hemen hepsi ey iman edenler diye tevhide işaretle o temeli güçlendirmek ve üstüne bina dikmek için altyapıya imana dikkat çekerek emredilir. Tevhid üzerinde bir zaman konuşulup başka konuya geçilecek bir mevzu değildir hemen her konu tevhide dayandırılmalı, Müslümanın hayatından hiçbir zaman geri planlara atılmamalı bu konu hayat boyunca hiç bitmemelidir ey iman eden iman ettiğini iddia edenler iman edin İmanınız sağlamsa devam edin yeniden ve kamil anlamda iman edin, imanınızı yenileyin, güçlendirin imanda sebat edin İmanınızın hakkını verin anlamında daha önce okuduğum Nisa suresi 136. ayeti bu anlamda değerlendirmeliyiz. Dinde zorlama yoktur. İnsan hürdür elbette. İster dünyada pişer, ister ahirette. Dünyada pişmeyen orada pişecektir. İki lezzeti veya iki acıyı birleştirmem diyor bir hadis rivayetinde. Allah'a nispet edilen sözde. Yani dünyada rahat edenin ahirette rahat etmesi dünyada sıkıntı çekenin Allah için ahirette sıkıntı çekmesi söz konusu değildir. İki tercihten biri burada diğeri orada olacaktır. Bütün peygamberler kavimlerine La ilahe illallah sözünü tebliğ ediyor. Yalnız Allah'a kulluk edin, sizin başka ilahınız yoktur diyerek insanları tevhide davet ediyordu. Peygamberimiz de kavmini tabi ki bu esaslara çağırıyordu. Amcası Ebu Talib'e yalvarırcasına onu söyle onunla Allah'ın yanında sana aracılık yapmam için bir cümle La ilahe illallah. Bunu söyle diyordu. Cahili tavır eski peygamberlerin kavimlerinden itibaren bu cümleyi, bu tevhidi esası kabullenmiyor. Bu daveti reddediyordu. Niçin reddediyorlardı? Sadece bir cümle e, söylesinler ve e, versinler. Niye ısrarla e, bu sözü söylemekten çekiniyorlardı? Çünkü çağrıldıkları hayatla yaşadıkları hayat arasında bir uçurum vardı. La ilahe illallahı söylediklerinde hayatlarının her anı değişecek. Allah'a göre tanzim edilecekti. Putlara ve putçu değerlere, putçu zihniyetlere ve yönetimlere hiç yer olmayacaktı. Çıkarlar yerini ahiret özelliklerine devredecekti. Davete karşı çıkışlarının çeşitli şekilleri ve çeşitli sebepleri vardı. Vahiy olayını yeniden dirilmeyi, hesap ve cezayı tümüyle olması gerektiği gibi kabul etmiyorlardı. İnkar edenler de vardı içlerinden. İlahın tek bir ilah olmasını, babalarının yolundan ayrılmayı, kitaba uymayı, Allah'ın hududunu kabul edemiyorlardı. Bir de tabi ki ahlaki aşmazları, çıkmazları vardı. İçki, kumar, zina, zulüm gibi. Ama bunların temeli her şeyden önce itikat ve itaat idi. İman, düşünce, helal haram ve ahlaki içeren kapsamıyla Allah'tan bir din kabulünü benimsemedikleri gibi böyle bir dinin bağlayıcılığını da kabul etmiyorlardı. Kur'an'ın önemle vurguladığı bütün sorunları içeren iki baş problem sorun vardır ibadetin tek olan Allah'a yapılması ve helal haramda Allah'ın indirdiğine uyulması şirk inançta Allah'tan başka ilahların varlığına inanmak amelde ve ibadette Allah'tan başkasına yönelmek ve Allah'tan başkasının Allah'a rağmen hüküm koyması teşri yapması Allah'ın koyduğu kuralları benimsemeyip, biz de kurallar koyabiliriz demeleri, helal haram tayin etmeleridir. Yani serbest ve yasak olarak, Allah'ın serbest kıldığı, yasak kıldıklarının dışında, ona muhalif, başka serbestler ve yasaklar koyabilme yetkilerini kendilerinde görmeleridir. İşte, bunun için müşrik Araplar, tevhid kelimesini kabul etmediler onu söylemeye yanaşmadılar bir yönüyle erkekçe davrandılar münafıklık yapmadılar e, söyleyelim de e, içini doldurmasak da e, dilimizde söyleyip fiiliyatımızla yaşamak, yaşamasak da olur demediler ama bunun mücadelesini verdiler Halk e, genellikle tutucudur. E, alıştıkları çok sayıdaki ilahları, atalarının yolunu bırakmayı kolay kolay e, kabullenmezler. Elleriyle tutabildikleri, duyu organlarıyla algıladıkları eşyaya bağlıdır e, onlar. Büyüklerin gerçekten e, büyük olmaları gerekir e, halk açısından. Yani normal insanın yapamayacağı şeyleri yapması lazım büyük insanlar. işte keramet hikayeleri buradan ortaya çıkmıştır. E, halkın büyük zannettiklerinin e, büyük olduğunun e, ilan edilmesi, kabul görmesi için. Mele dediğimiz ileri gelenler, müstekbirler, tağutlarsa onların ilahlara bağlılığı gerçekçi değildir, sahtedir, şeklidir. Onlar her şeylerden önce kendi çıkarlarına taparlar. Mevcut sahte ilahları savunmaları onların adıyla halk kitlesini sömürmelerinden dolayıdır. Bu zalimlere göre gerçek sorun hakimiyet sorunudur. Onlar mı yoksa İslam'ın uygulanması yönüyle Allah mı e, hakim olacak, otorite olacaktır? Bütün cahiliyelerdeki müstekbirleri tevhid çağrısıyla mücadeleye iten gerçek sorun işte budur hakları olmayan egemenliğin ve otoritenin ellerinden çıkıp sömürünün ortadan kalkması onların işine gelmez. Halbuki otorite hüküm tek yaratıcı, tek rızık verici, tek e, hüküm kaynağı olan Allah'a aittir. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin yaratmak da, emretmek de, hükmetmek de ona mahsustur. Araf suresi 54 Hüküm sadece Allah'a aittir. Yusuf suresi 40 İnil hükmü illa lillah. Hiç yaratan yaratmayan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz? Buyurulur. Nahl suresi 17. ayette. O hiç yarattığını bilmez mi yaratan? O latif ve habirdir buyurulur. Mülk suresinde. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı mı var? Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da tevhitten çevriliyor? İmanı istemeyip küfre dönüyorsunuz. Fatır suresi 3. ayet. Buna rağmen toplumun üst tabakası açık veya gizli diktatörlükle yığınlar üzerindeki otoriteyi e, otoriteleri neticesinde hevalarına süfli arzu ve heveslerine hizmet beklemelerini ertelemezler, hizmetlerini kaybetmek istemezler. Yani aslan payının ellerinden çıkmasına rıza göstermezler. Gizlendikleri aslında kendilerinin de inanmadığı sahte putların gölgesine sığınarak güya onlar adına çıkarlarını sürdürürler. Yönetimi ve rantı elinde bulunduranlar bundan dolayı koltuklarını alternatiflerden, makamlarına aday olanlardan daha çok tevhid çağrısından korkarlar. Çekinirler. Bütün güçlerini tevhidle savaşa hazırlarlar. Yığınları kandırır, korkutur. Tevhidi savunanları karalar. Onlara yer yer komplo kurar ve halkı onlara karşı kışkırtırlar. Firavun dedi ki bırakın Musa'yı öldüreyim de o Rabbine dua etsin, yalvarsın. Bakalım o Musa'yı kurtaracak mı? Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bir fesat, bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Der e, Firavun Musa ile alakalı. Mü'min Suresi 26. Ayette. Mekke'deki olay da aynıydı. Melek Kureyş'ti orada. Düşmanlık ve savaş onlarla Resulullah arasında değil, onlarla tevhid daveti arasındaydı. Kendilerine karışmayacak el emin olan Muhammed'den şikayetçi değillerdi. Onun için davetten vazgeçmesi halinde mal, mülk, dünya varlığı hatta yöneticilik, krallık teklif ediyorlar ve bunları takdim edebilecek olduklarını ifade ediyorlardı. Davetle düşmanlık ister istemez onlarla davetin temsilcisi arasında bir savaşa dönüşüyordu. Putlar yalnız değildi Rab'lik anlayışında. Şirk de tek çeşit değildi Arap kabilelerinde. Kabile tapınılan bir Rab gibiydi. Baba ve dedelerin örfü kamuoyu tapınılan bir Rab'di. Kureyş ve diğer büyük kabileler Araplara dediğini yaptıran ve dilediğini haram yapan Rablerdi. Bütün bunların yanında bazıları bazı riskleri göze aldı ve iman etti. İşte örnek nesil sahabe denilen altın nesil böyle oluştu. Onlar La ilahe illallahı nasıl demesi gerekiyorlarsa öyle dediler ve hayatlarında tümüyle bu tevhid kelimesi yer etti. Onlar bu tevhidten ne anlıyorlardı? sadece kalple tasdikten, dille ikrardan ibaret mi olarak görüyorlardı. Müminlerin her şeyleri tevhidle değişip, şirkin pis renklerinden aklanınca, onlarda her yönüyle çok büyük değişiklikler oldu. O e, baldırı çıplak Arap, dünyaya medeniyet dersi vermeye başladı. Kur'an insanı oldu. Ahlaki yozlaşmadan, ahlakta dünya çapında parmakla gösterilecek insana dönüştü. Sanki yeniden doğmuştu o tevhid ehli insanlar. İnsanlık açısından bir insanın bir şeye inanması ardından da bütün tavırlarının inandığının tersi veya muhalifi olması elbette mümkün değildir. Bir kimse bir şeye inanacak ama inandığını yapmayacak. Bu basit dünyevi konularda bile düşünülmez. Yani boğaz köprüsünden atlayınca öleceğini düşünen bir kimse buna inanan bir kimse ben inanıyorum ya bu inanç beni kurtarır deyip de inancına ters davranmaz ateşin yakaca yakacak olduğuna inanan bir kimse ateşe karşı tedbir alır ben nasıl olsa ateşin yakacağına inanıyorum bu inanç beni kurtarır deyip de ateşin üzerine oturmaz kimse Cehenneme inanıyorum, cennete inanıyorum. Tedbir almama gerek yok. İnanıyorum ya, diyor ne biçim inanıyorsa insan. Hapishanede yatacağına inanıyorsun. Öyleyse yatmamak için her türlü tedbir alıyorsun. Ama iş cennete, cehenneme gelince, iman esaslarına gelince inan kurtul gibi bir anlayış söz konusu. Halbuki bu inanç da değildir. İnanan kimse inandığını hayata tatbik eder. Yemek yiyerek açlığınızı gidereceğinize inanıyorsanız bu inançla yetinir misiniz? Bu inancınızı amele dönüştürürsünüz. Madem öyle inanıyorsun öyleyse yemek yiyerek karnını doyurursun. Aynen iman esasları da öyledir. Kuru kuru bir inanç amele dönüşmedikçe insana inandığının neticesini getirmez iman iddiası itaat ile ispat edilmeden insanı kurtarmaz bu konuda Kur'an'dan açık hükümler çoktur bir iki tanesini söyleyeyim ayet mahalleri okuyacağım Rabbinizden size indirilen kitaba uyun ondan başka dostlar edinerek onlara uymayın denilir ittebi o ma'ün zila ileiküm bir rabbiküm ve lahtettebi o min donihi evliya kalilam ma'tezek yarun denilir e, araf suresi üçüncü ayette yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı var emlhum şöyle şera'u lehum mineddin ma lem ye'zen bihillah şura, şura Suresi 21. Ayet Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a aittir buyrulur. Şura 10. Ayette Doğrusu şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz, siz müşrik olursunuz. En'am 121. Hayır Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde, tartışmalı konularda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyurulur. Nisa suresi 65. ayette. Münafıklar Allah'a ve Resulüne inandık ve itaat ettik diyorlar. Sonra onlardan bir grup bunun ardından itaatsizlik yapıyor. Bunlar mümin değildir. Onlar aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman hemen onlardan bir grup yüz çevirir. Nur suresi 47 ve 48 Yoksa cahiliye hükmünü mü istiyorlar? İyice bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren, hüküm koyan kim olabilir? Maide suresi 50 Allah hüküm, vererin, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Tim Suresi 8. Ayet Allah, ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ünül emre. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Allah'ın ve Resulünün talimatlarına müracaat edin. Kitaba ve sünnete bu meseleyi halletmek üzere müracaat edin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir buyurulur. Nisa suresi 59. ayette. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık iman etmiş bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur denilir. Ahzab suresi 36. ayette. Ayetleri böyle uzatabilirim. Bu ee, bir hadis rivayeti ile konuyu netleştirmiş olayım ve uzatmadan konuyu bitireceğim inşallah. Ümmetimle ilgili olarak korktuklarımın en korkutucusu Allah'a şirk koşmalarıdır. Dikkat edin ben onlar aya güneşe ve puta tapacaklar demiyorum. Fakat onlar hakimiyet hakkını bazı fertlerde zümrelerde toplumda görecekler ve Allah'tan başkasının emirlerine ve arzularına göre iş yapacaklardır. İbn-i Mace 4205 numaralı hadis. Hüküm koyma, teşri yapma La ilahe illallah direkt ve sağlam bir şekilde irtibatlıdır. Bu bağda hiçbir durumda kokmaz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafir, zalim ve fasıktırlar. Bunlar yer yer tevil edilmiş veya başka anlamlara çekilmiş. Ama Allah'ın indirdiği dışında bir şeyi teşri yapmak hiçbir zaman hiçbir alime göre kişiyi imandan çıkartmayacak bir basit mesele olarak ele alınmamıştır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyebilir bir kimse ve küfrüne hükmedilmeyebilir. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği halde Allah'ın indirdiği hükümlere benzer veya farklılık arz etsin. O konularda kendisinin hüküm koyma, kanun yapma hakkını gören bir kimseye hiçbir İslam alimi Müslüman olarak bakmaz, hükmetmez. Yani burada e, ilahlık taslamak vardır. Allah yasak koyuyor, emir veriyor, hüküm vaz ediyor. Bir insan da veya bir toplumda biz de böyle hüküm koyabiliriz. Diğer insanlar e, itaat etsin veya yasak olarak kaçılsın diye e, böyle kanunlar vaz edebiliriz denilirse buna teşri yapmak, şeriat vaz etmek, hukuk ortaya koymak denilir ki hüküm koymak, kanun yapmak ancak Allah'a aittir. Müslümanlar kanun yapamazlar mı? Yaparlar. Yapmalıdırlar. Ama onların yaptığı kanunlar Allah'ın kanununa ters düşemez. Düşerse işte ilahlık taslamış olur. Allah böyle dedi, ben de böyle diyorum. Allah bunu yasak kıldı, ben de serbest kılıyorum. Allah bunun cezasını bu şekilde tayin etti, ben de farklı olarak vurguluyorum. Allah hırsıza el kesme cezası verdi, bense hapis cezasını daha uygun görüyorum. Demek bir ilahlık taslamaktır. Bunu kabul etmek de Allah'ın dışında başka ilahları kabul etmek anlamına gelir. Bunun başka hiçbir izahı söz konusu değildir. Ben tevhidin açıklamasını yapıyorum. Bu Kur'an hükümlerinden çıkan bütün alemlerin onayladığı bir husustur. Allah'ın indirdiği dışında bir şeyi teşri konusu hiçbir tevhile yer bırakmayacak şekilde nettir. Önündeki bir konuda helal saymamak şartıyla fıkıh konularında belirtilen başka e, hükümler e, uygulansa bile e, hüküm icat etmek dediğim gibi e, hiç ihtilafı olmayan bir husustur. Şirkin ve zulmün hakimiyeti, egemen tağuti güçlerin de etkisiyle insanların maalesef İslam'dan kopuklukları arttı. Artık Kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen e, nice insan açıkça şirk olan inançlara sahip olmaya, şirk ideolojilerini kabullenmeye, elfazı ı küfrü dilleriyle onu orta söylemeye başladı. Allah'ın hükmüne uymak, İslam'a teslim olmak, her konuda helal ve haramlara dikkat etmek, Allah'ın sınırlarına riayet etmek gibi değerler Müslüman olduğunu iddia eden nice insanın gündeminden çıktı. Bütün bunlar ve sayılması uzun sürecek şirk unsurlarına rağmen insanlar La ilahe illallah deyince Müslüman olacaklarını İslam'ı yaşamasa da, İslam'ın esaslarına, Kur'an'i hükümlere inanmasa da insanın küfre düşmeyeceği gibi anlayışlara gitti ve maalesef nice cemaatlere hakim olan söylemler de bu tür sözler söyledi. Müstekbir oburların önüne konulmuş çanaktaki yem gibi oldu. Bu kelimeyi sadece diliyle söyleyenler. Tarihten bu yana tevhidi muhtevanın soyulmasının bazı etkenleri vardır. Ee, tekliflerden kaçınmak, uyarının emri bil marufun yeterli olmaması, aşırı lüks ve rahat halde yaşamamız yani dünyevileşmemiz, siyasi istibdat tutmak ee, tağuti yönetimler, mürciye düşüncesi, israfat ve dünyeviliğe pasif tek şeklinde ortaya çıkan e, e, zillet içinde yaşayan insanlar, zulümle mücadele ve toplumsal tavır yerine kabuğuna çekilme anlayışının oluşturduğu e, mistisizm bu etkenlerin başında gelir ve topluma e, e, sirayet eden bu şirke müdahale etmemek e, gibi bu kadar problemlerin olduğu bir toplumda ahlaki nasihatleri öne çıkartmak gibi e, e, İslam'ın özünü kavrayamamış davetçilerin, tebliğcilerin ciddi pro şeyleri vardır, sebepleri vardır bu olan problemlere karşı. Tevhidi az veya çok bilen Müslümanlar e, dışımızdaki dünyaya gözlerimizi açmak, buna müdahale etmek zorundayız. Biz insanlara tevhidi hakikatleri anlatmazsak, kendi çizgimizi de koruyamayacağız. Biz başkalarını düzeltmeye çalışmazsak, başkaları bizi kendilerine benzetecektir. Ya biz onları etkileyeceğiz ya da onlar bizi etkileyecek. Yeryüzünün halifesi olma adayı ile yeryüzüne gelen muvahhid müminler, burada görevlerini iyi bilmek zorunda ve basit ihtilaflı konuları öne çıkartmak yerine tevhidi öne çıkartmak, insanların şirkini izale etmeye gayret etmek, onlara yapabilecekleri en önemli yardımdır, faaliyettir. Bunu yapmazsak kendi imanımızın da eğer sağlamsa uzun süre devam edemeyeceğini böyle bir yola girdiğimizi unutmamalıyız. Evet, Müslümanlar olarak tevhide sahip çıkmak, onu bireysel, ailevi, sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasal anlamda hakim kılma, kılınmak için, nebevi usulle, peygamberi metotla e, mücadele etmek, hakkı hakim kılmak için her türlü problemin üzerinden kılınmak, e, geçmek ve o problemlere aldırış etmemek bizim kulluk görevimizdir. İnşallah bunu yerine getirmeye çalışalım. Her şeyden önce çocuklarımızı okullarda daha kaliteli diye zannettiğimiz başka okullara kazandırmak için yarış yaptırmak yerine çocuklarımıza imani bilinç Tevhidi bir ruh aşılamaya gayret edelim. Allah falan okula göndermedin diye bizden hesap sormayacak. Belki gönderdiğimiz için şirk ve küfür problemleri oradan sirayet ettiyse onun hesabını soracak. Ama her şeyden önce neslimizi muvahhit bir mümin olarak yetiştirip yetiştirmediğimizden, tevhidi birey olarak, aile olarak yaşayıp yaşamadığımızdan, Hesaba çekileceğiz. İnşallah bu hesabımızı düşünür ve ona göre muvahit bir kimliğimizle e, hayata müdahale etmeye, Müslümanca e, yaşamaya gayret ederiz. Rabbim hepimizi Müslümanca yaşatsın, Müslümanca vefat ettirsin. İnsanları Müslümanlaştırmaya gayret eden e, faal e, e, e, dava adamı insanlardan eylesin. Rabbimiz her türlü hayrimızı ibadetlerimizi kabul eylesin Ela inne ahsen kelam ve eblan nizam kelamullahi melik il aziz il allam kema kalallahu tabarike bate alla fil kelam ve izakur el Kur'an festemi ola bence tulalikum turhamun auz bilallahu shaitanir rajim bismillahi r-Rahmani r-Rahim inna Allah il Azim.